94.9 Açık Radyo Açık Dergi programı canlı yayınına devam ediyor. Saat 19.06.58 şu anda. Birinci bloğun başında da ilan ettiğimiz gibi İpek Çalışlar canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz İpek Hanım. Hoş bulduk. Sizi halde edip biyografisine sığmayan kadın kitabınızla ilgili olarak ağırlıyoruz. Öncelikle olsun, olarak hayırlı olsun kitabınız geçen ay yayınlandı. Teşekkür ediyorum. Everest yayınlarından yayınlandı. Evet e, Halde Edip'in altında da biyografisine sığmayan kadın yazıyor. Neden biyografisine <gülüyor> sığmaz Halde Edip? <gülüyor> ben ön sözü en sona bıraktım. Dedim ki kitap bitince yazayım ki hani her şeyi toparlamış olayım. Fakat baktım kitabı bitiremiyorum. Oradan bir evrak çıkıyor. Buradan bir evrak çıkıyor. Gerçekten de yani kitabın içine almak istediğim pek çok bilgi ve evrak dışında kaldı. Artık başa da çıkamaz hale geldim. Sonunda öfkelendim. Dedim ki biyografisine sığmayan kadın yazacağım. <gülüyor> ön sözde bunu anlatırken. Editörüm idam su ile konuşurken anlaştık ki hani bunu kapağa da yazalım. Güzel oldu. Ama halledip çok çok yazmış. Yani makalelerini tamamlayamadım. Ee, onun dışında hemen her şeyini okudum. Ama bu arada yani bizim ulaşmayı e, hayal edemediğimiz başka şeyleri de olduğunu biliyorum yani arşivinden yok olmuş belgeler, şunlar, bunlar. Şimdi yavaş yavaş onlarla da yüz yüze gelmeye başladım. Sığmıyor yani benim yazdığım kitaba. Yani Bekleyen, peşi sıra gelecek olan baskılarda sanırım bir değişikliğe gideceksiniz o zaman. Ya öyle yapacağım. Ya da sığdıramadığım, mesela çok uzun, çok güzel makaleler var tartışmalara yol açmış. Hı hı. Onları belki başka dergilere, yani bir araya getirip hani yani bir biyografi yazarken biraz da okuru düşünmek lazım. Bir yığın bilgi içinde kaybolmaması, Halde edebin bunun içinde kaybolmaması gerekiyor. Hı. Ben... O açıda hani sağlıklı olması için onun ayakta kalmasını istedim. Bütün evrak içinde kaybolmuş bir halde edip kurun da hoşuna gitmeyecekti. Başka türlü değerlendiririm düşünüyorum. Bilmiyorum şu anda ne yapacağımı ama... Zaten biyografisine sığmayan e, diyerek de bunun ipucunu vermiş oluyorsunuz evet. sonrasına ilişkin. Ne kadar zaman çalıştınız tabi üstüne? E, ben aşağı yukarı 4 yıl oldu diye düşünüyorum. Çünkü bir ilk e, evresi var bunun. bir 3-4 ay sürmüştü. Sonra 7-8 senelik bir aradan... Sonra yeniden başladım ve o ikinci dönemde üç buçuk sene sürdü toplarsak tam dört senelik bir emek ama tarih çalışma kısmına Latif Hanım'ı da eklemek istiyorum çünkü evet. tarihi ortak kullandım. Evet onu da zaten ön sözünüzde de anlatıyorsunuz iki ayrı kütüphane arasındaki farkı evet. ve birbirini bir anlamda da beslemesinden söz evet. ediyorsunuz zaten. Peki nasıl karar verdiniz haldeydi bir yazmaya? biraz zor karar verdim çünkü cesaret edemiyordum açıkçası yani o edebiyatla çok ilişkisi olduğu için o beni ürküttü yani ben bu kitapların da içinde kaybolurum diye düşündüm sonra sayısız makale yine beni ürküttü çok politik bir kadın yani aslında Halderip hakkında 3-4 kitap yazılabilirdi bunların hepsini bir kitapta toplamak akılcı mıydı değil miydi hala bilemiyorum ama yapılmadığı için ben önce onun hani bir kitapta Tanıtılmasını istiyordum yani ta, yani tanınmayan bir halde Edip'ti çünkü. İlk Halide Edip çalışmam tanımadığımız Halide Edip başlığıyla Cumhuriyet Dergi'de yayınlanmıştı. Gerçekten karşıma çıkan kadın fizik olarak da ruh olarak da edebiyat olarak da her alanıyla politik olarak da tanımadığımız bir kadındı. Bizim bildiğimiz klişe Halide Edip bir yıkıp yenisini koymak... Bir kitapla mümkün olur diye düşündüm. Yani onun işte önce romanları, arkasından şunları bunları o kadarına da sabrım da yoktu doğrusu. Ben yani biyografiyi baştan sona bir hayat öyküsü olarak düşünüyorum. Hani çok mu tecrübelisin diyeceksiniz. Hayır Kesinlikle. bir tane başka biyografim var mı? ondan başka da yok ama e, orada bir yol tutturdum. Onun da bir karşılığını aldım. Yani okur bunu çok beğendi. Evet. Öyle olduğu için oradan aldığım cesaretlen... Halde Edip'e giriştim diyebilirim. Biraz da arkadaşlarım çok kışkırttı beni. işte. Ayşegül Altınay, Nadire Mater, yaparsın yaparsın. Ya nasıl yapacağım, altından nasıl kalkacağım? <gülüyor> yaparsın yaparsın. Ama ben her defasında şunu düşünüyorum yani. Sıkıldığım, bunaldığım anlar oluyordu. Hadi bakayım ya sabır şunu iki gün bir tarafa bırakayım sonra yeniden geleyim. Ben aslında en çok dil zorladı. Yani <gülüyor> e, Halde Edip kaynakları tamamen Türkçe olan birisi değil. Yarısı Osmanlıca, yarısı İngilizce ve bunların hepsi de... ...eski dili olduğu için oralarda çok zorlandım. Yani göz atarak okunmuyor hiçbir şey. O beni zaman zaman... Iı, ...ürküttü doğrusu. Evet. Neyse. Çok ciddi bir kütüphane çalışması... ...da yaptığınızı biliyoruz. Sadece Türkiye ile... ...sınırlı değil. Halde Edip'in pek çok... ...ülkedeki kütüphanede yer alan... ...makalelerine de ulaşma çabanızı... ...ve ulaştığınızı biliyoruz. Genel olarak... ...nasıl bir çalışma yaptınız? Bunlarla birlikte... ...hangi kaynaklardan faydalandınız İpek Hanım? Ben ilk başta soranlara çok emperyalist... ...bir çalışma yöntemi var diyordum. <gülüyor> yani... Ee, okuyabileyim, okuyamayayım. Önce bir hani bildik, bilmedik. Neleri var? Bunlara ulaşmak büyük bir zevk veriyordu. Ama e, elimdeki e, esas kaynak yani yola çıkmamı sağlayan İnce Engin'in biyografisidir. Halde Edip'in e, Doğu ve Batı meselesi üzerine yazdığı bir analiz kitabında. Analiz de demeyeyim. Yani o enteresan bir kitap aslında. 40, 60 sayfalık bir biyografi. Arkasından tek tek kitaplarının e, anlatımı. Biraz özet, biraz analiz. Böyle bir kitabı var İnci Engin'in. 600 sayfaya yakın. Bunun bence elimden bırakamadığın en önemli kısmı da arkasında 40 sayfalık bir bi bibliografiyaydı. Bu bibliografi çok güzel toparlanmış. Onun hakkında yazılanlar ve onun yazdıkları hepsi alt alta dizilmiş ve içinde de... Neredeyse hiç hata olmayan bir bibliografya. Tek tek orada ne var ne yok onların hepsine ulaştım. Ama onun dışında da diyorum ya çok emperyalist bir çalışma tarzım olduğu için. Nerede ne olabilir? Hayalini kurup arkasından bulmak gibi bir e, alışkanlık edinmişim bu Latife sırasında. Bu sefer elim daha dolu çıktım çünkü halde edip her tarafta olan bir kadın. Yani işte bakıyorsunuz mektuplar yazmış belli ki. E bu mektuplar nerede? E, mektuplara ulaşmak büyük bir keyifti. Bir kısmı zaten Türkiye'de yayınlanmıştı bunların. Onları bir araya getirdim ama beni en çok heyecan, heyecanlandıran e, Kolombiya Üniversitesi'nin Nadir Eserler Kütüphanesi'nden Aşağı yukarı 250 sayfalık bir fotokopi geldi bu Richard Crane'in mektupları. E, ve Murat Eybol getirdi sağ olsun. Ben yani yollarda kaybolacak dedi büyük telaş ve <gülüyor> kıskançlık içindeydim. <gülüyor> Onlar beni çok mutlu etti söyleyebilirim yani. El yazısı, üstelik daktili olanlar çok az, çözmek zor. Tabii ki hepsi İngilizce ama o mektuplar sanıyorum kitaba büyük bir ruh kattı. Güzel. Peki biraz da meselenin paparazi tarafına bakmak istiyorum. Oral Bey'in yazısını yazmış olduğu yazıyı refere ederek bu soruyu sormak istiyorum. Sizin evin Halde Edip'i nasıldı? Neler oluyordu evde? <gülüyor> Şimdi Halde Edip e ...ilk günden son güne biraz değişime uğrayan bir kadın oldu bizim evde. Yani mesela işte bir kitap e, buluyorum. Tabii ki o kitabı hemen evdeki e, eşim ve oğlumla paylaşmak istiyorum. Karşıma çıkan bütün arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. E, ve tabii bunu da çok düzgün bir sırayla yapmadım yani. Bazen roman okuyorum, e, onu anlatıyorum. Bazen e, onun siyasi kitaplarını okuyorum, onu anlatıyorum bizim evin haldeydi bir giderek ete kemiğe bürünen bir kadındı ama hiç değişmeyen bir özelliği vardı. Çok itirazcı bir kadındı. Yani hı hı. gayet analizi bir kafası olan. Bir de şunu söyleyeceğim. Gazeteciymiş aynı zamanda Halde Edip. Yani çok iyi bir köşe yazarı. O manada gazeteci. Çok okuyan bir kadın. Yani beni şaşırtan pek çok şeyden biri. Halde Edip'im bakıyorum. Hemen her gün o koşullarda elinde bir e, yabancı basından bir gazete ciddi bir gazete onu okuyor ondan yola çıkaraktan kitap eleştirileri yapıyor çıkan bütün yayınları okuyor yani insan da, tabii şeye şaşırıyor yani ne çok kitap çıkıyormuş ne çok okuyormuş bu kadın <gülüyor> diye buna da şaşırmadım değil yani sanki her şey bizimle beraber başlayıp bundan sonra devam edecekmişiz gibi bir ruh haline kapılıyoruz. Hiç öyle değil yani. Osmanlı İmparatorluğu zamanında da insanlar e, okur yazarlar bol bol kitap okumuşlar ve bol bol yazmışlar. E, bunun bir sürekliliği olduğunu Halde Edip'in üstünden görmek de iyi bir şey oldu yani. Evet bizim okuma yazma eyleminiz Cumhuriyet'le birlikte başlamadı. Öncesinde de. Vardı. Öncesinde başladı. Tabii sık sık da manda meselesi gündeme geldi. Evet. Yani bizim evin Halde Edip'i mandacı mıydı diyeyim miydi? Çünkü Şöyle bir şey geldi başıma. Şimdi yazıyorum. Ondan sonra 6 ay sonra yazdıklarımı okuyorum. Dört seneye yayılınca bir de unutuyorsunuz da ne yazdığınızı. Ya bunu ben mi yazmışım diye bir korkuya kapılıyorum. <gülüyor> ya nasıl yapmışım ben bunu? Mesela siyasi konularda resmi tarih yazdığım her şeyin içine siniyordu. Yani bunları yeniden yeniden temizlemek. Nasıl siniyor? Şimdi bu benim aklımdan fikrimden gelmiyor belli ki ama kullandığım kaynaklarda o kadar çok var ki ben birbiriyle çelişen pek çok şeyi peş peşe getirdiğimi fark ettiğim günler oluyordu. Örneğin 27 Mayıs. Kullandığım kaynaklar bakıyorum. 27 Mayıs hakkında ne düşündüğüm belli. Yani ne yazmak istediğim belli ama kendimi kontrol edemiyorum. Kaynaklardan aldığım şeylere 6 ay sonra şaşıp kalıyordum. Yani ne diyeyim kaç kere okudum kitabı üstünden ve bu resmi tarih meselesiyle kaç kere boğuştum <gülüyor> anlatması zor bir durum. Manda kısmı da e, çok zorlandığım bölümlerden. Çünkü hangi kaynaklardan yararlanarak yazacağım bunu? Yani ö, elimizdeki kaynaklar Halde bir mandacı ilan etmiş evet. kaynaklar. Ve e, kitabın içinde aşağı yukarı üç bölümde toplanmış bulunuyor manda. Yani ilk ortaya çıktığı sırasında... E, onun savunduğu siyaset. Ondan sonra kendisine yönelik suçlamalar 1924 yılında ve tekrar e, nutuk okunduktan sonra yönelik suçlamalar. Gerçekten manda meselesini e, kendim kavrayıp, kendim yazdığım halde çok sıkıntı çektiğimi anlatmam lazım. O da e, oldukça zorladı beni. Neden zorladı diyeceksiniz. Yani Aslında şu çok saçma. Yani Milli mücadeleye katılmış bir kadın. Ne demek yani mandacı olsun? Şimdi burada gayet basit bir denklem var. Ama bunu anlatmak için biraz belge bilgi gerekiyor. O noktadaki belge bilgiler hiçbir yerde yok. Örneğin Cumhurbaşkanlığı arşivinden de Halil evrakını evet. istedim. Onlar da geldi. Ama orada da böyle bir şeye rastlamıyorum. Yani insanı şaşırtan bu sonunda yani kırıntı halinde orada burada bulduğum bütün bilgileri peş peşe ekleyince ortaya bir şey çıktı ama eminim. Yani bizim devletin arşivlerinde çok daha belirgin şeyler olması lazım. Bir de pek çok bilgi belge tahrip edilerek devam ediyor. Böyle olunca yani şimdi ben diyorum ki hani halde edip kitabın sonunu da böyle bitirdim. Yani artık mandacımız sorusunda belki de gülüp geçeceğiz. Evet. Ama bir dahaki sene ne olacak? Ben yani bilmiyorum yani yeniden halde edip mandacıydı esprisi. Öyle kolay kolay silinecek bir şey değil yani. Evet bu da aslında genele baktığımızda sıkça rastladığımız resmi dezenformasyonun bir parçası bu yaşadığınız şeylerde. Bu anlamda mandacılıkla ilgili olarak yine sizden öğrendiğimiz kadarıyla aynı zamanda Reşat Çalışlar'da çok ciddi evin içerisinde etimolojik durumuyla evet. ilgili mandatının ve mandacılığın ne olduğuna ilişkin bizim de sanırım ilk kez karşılaştığımız tanımlamalarını yapıyor bildiğim kadarıyla. Evet evet doğru yani şimdi. Ben tabii yazıp e, kitabı evdekilere hadi bakayım okuyun şunu dediğimde yani orada dikkatli bir göz. E bak bu mandacı derken sen burada bunu mu kastediyorsun şunu mu derken uh -huh. üstünden yani cilalar geçtik. Çünkü gerçekten e, belli bir yerde yaşıyorsanız orada kullanılan terminoloji özel bir anlam kazanıyor. Siz onu mahkum evet. oluyorsunuz yani. Bir üçüncü gözün bu noktada yardımı çok oluyor. Olabilir. Peki devam ediyoruz İpek Çalışlar'la halde edip biyografisine sığmayan kitabı konuşmaya. Ee, saat 19.19.42 Açık Radyo ve Açık Radyo.com.tr'den yapmış olduğumuz Açık Dergi programının içindeyiz. Kitabın içine dalalım birazcık İpek Hanım. Hangi bölümlerden oluşuyor kitap? Hemen dalalım. Şimdi kaç bölüm deseniz emin değilim. yani Çünkü arada bazı küçük bazı büyük bölümler var ama ben dört ana bölümde toplamaya çalıştım. Çocukluğu ondan sonraki bölümü manda ve direniş diye toparladım. Çünkü direnişten kastım milli mücadele günleri. Savaş sonrası hiç bilinmiyordu. Yani halde edip milli mücadele bittikten sonra ne oldu? Zaten buradan itibaren onun anılarında yer almadığı için tamamen özgün bölümler. Arkasından Türkiye'yi terk ediş dönemi var. Türkiye'ye veda diye verdim onu ve Türkiye'ye dönüş. Yeniden Türkiye. Halde Edip'le Adnan Adıvar'ın yurt dışında 14-15 sene yaşamalarının sebebi zaman zaman onlar da 150'liklerdi diye tarif ediliyor. Hı hı. Halbuki onlar 150'likler değil. Halde Edip'le Adnan Adıvar Türkiye'ye bir baskı rejimi getiren Takrizi Sükum kanunu. ...yani sükunet yasası adıyla anabileceğimiz e şey Said olayının arkasından e, getirilen kanundan... ...bence ürküyorlar, çeşitli sağlık sorunları da olduğu için kendilerini bir yurt dışına atıyorlar. Hı hı. Ve ondan sonra tam 14 yıl geri dönemiyorlar. Haklı mıydılar gitmekte, korkmakta? Evet, çok haklıymışlar. Çünkü bir yıl sonra meydana gelen İzmir suikasti olayında adının adı var... Acele kurulan o istiklal mahkemelerinden birinde 10 yıla mahkum ediliyor. Sonra beraat etmiş. Halde edip herhangi bir yargılamaya tabi tutulmuyor. Ama her ikisi de itibar kaybediyor hızla. Çünkü onların da mensup olduğu terakkiperver fırka kapatılıyor. Ve e, o gün e, lidere muhalefet eden bütün terakkiperverler ve daha önceki iddiaçılar toparlanıp e, yargılanıyor ve önemli bir kısmı idam ediliyor. Halde eripli Adnan Bey bunu yurt dışında e, acı bir şekilde yaşıyorlar ve bu konuda yazışmalarla olanı biteni öğreniyorlar ve gerçekten çok ağır günler geçiriyorlar. Bir süre sonra yanlarına Rauf Bey de katılıyor e, ve yurt dışında küçücük bir e, ne diyeyim aile gibi yaşamaya devam ediyorlar. Evet. Bu itibar kaybını da 80 yıla yayabiliriz rahatlıkla. Bence yayabiliriz çok doğru Halledip söylediniz gerekim. evet. evet. Latifi'yi de yazmış olan bir yazar olarak İpek Hanım iki isim arasında çeşitli paralellikler mutlaka yakalamışsınızdır, çelişkiler de bolca yakalamışsınızdır. Nedir bu paralellikler ve çelişkiler? Ee, ben sanıyorum iki kadının da itirazcı kimlikleri, <gülüyor> çok ortak yönleri ve çok iyi bir eğitim almış olmaları. Ee, şöyle bir şey var yani Latife'yi tarif ederken Çankaya'daki evdeki muhalefet diye tarif etmiştim çünkü e, çok dik başlı bir kadın ve e, kafasına yatmayan pek çok şeye itiraz edip e, kocasını da herkesten daha şiddetli bir şekilde eleştirmeyi seven bir insan Halide Edip de aynı biçimde o da itirazcı bir kadın ve çok eleştirel bir insan yani Halide Edip'in e, Anıları beni çok etkiledi şundan. Hangi insanın anılarında o kişinin kendisini bu kadar eleştirdiğini görebiliriz? Üstelik de eleştiri konularını masaya yatırdığımızda işte ben milliyetçi miydim? Ben şiddetten yana mıydım değil miydim? Yani böylesine eleştiriler koymuş olması onun bence... ...bugün peşine düştüğümüz etik değerlere... ...saygılı olduğunu ve... ...ta o günlerde bunları yaşamak istediğini... ...gösteriyor diye düşünüyorum. Ve demokrasiye dair bakış açısını çok ciddi gösteriyor. Evet, bunu eklediğinize memnun oldum. Ben e, haldeydi Edip'in... ...demokrat kimliğini bu kitabın... ...ana teması gibi kullanmak istedim aslında. Evet. Ve başından sonuna onun... E, ...itirazcı kimliğiyle... ...birleştirmeye çalıştım. Umarım, abartmamışımdır. Ama yazılar bana yol gösterdi evet. ve... E, ...onun... ...insanlara bir vasiyet gibi bıraktığı notlar var. Yani işte bilmem ilkokul çocukları diyor ki anayasadaki insan hakları bölümünü ezberlesin ve bunu sürekli tekrar etsin. Yani bunu düşünmüş olması bana çok sıcak geldi doğrusun isterseniz. Evet bugüne bakmış olsaydı, bugün var olsaydı herhalde bugün de benzer eleştiri tersinden benzer eleştiri de herhalde... Her sabah söylenen andımızla ilgili gerçekleştiriyor. Evet şarkı. zaten eğitim sisteminin içinde düştüğü fecaati mecliste eleştiren belki de tek isim. Yani o çocukların robot gibi yetişmesinden hiç hoşnut değil. Yani ciddi olarak demek ki daha iyi bir eğitim görmüş Osmanlı Hı -hı. zamanında. Hı -hı. Bundan başka bir şey demek aklıma gelmiyor. Yoksa nereden aklına gelecekti bunu eleştirecek? Böyle bir eğitimden geçmiş olsa normal gelirdi diye düşünüyorum. Evet. Herhalde yazarken bir paradoks sizde yaşadınız Halide romanları ve hayatı ile ilgili hangisi daha çarpıcı geldi? Vallahi Halide hayatı çok çarpıcı gerçekten yani romanlar onun hayatından parçalar içeriyor ve bir kısmını çok severek okudum ama kendi hayatı romanlara taş çıkartacak kadar çarpıcı yani. koca ilk eşinden, o ilk eşine olan ağır sevdası, ondan boşanması, onun ölümünü savaş cephede öğrenmesi ve kendisi biraz da belki romancı olduğu için anılarını da bir roman gibi anlatıyor. Ama ben yaptığım doğrulamalardan yani burada doğru mu söylüyor diye her satırdan kuşkulanarak okuduğum bölümler oldu. Evet. Ve pek çok yerden hani karşılığı var mı diye baktığımda karşılığının olduğunu gördüm. Hem doğru hem de roman gibi yazmayı başarmış ama sanıyorum kendisi de hayatının bir roman gibi olduğunun farkında. Çünkü sık sık romanlarına kendi hayatını sızdırmış. Hı hı. Aksi de mümkün değildir gibi geliyor bana. Öyle bir yaşam biçiminde aynı zamanda edebiyatla uğraşıyorsanız birbirinden herhalde ayrıştırmak çok da kolay değil. Kaldı ki sakıncası da yok Halde Edip'in eserlerine baktığımızda. Evet. evet devam ediyoruz İpek Çalışlar'la son dakikalar içerisindeyiz. Söyleşimizi Halde Edip konuşuyoruz. Niçin devletin kara listesine girdi? Halde Edip'in muhalif kimliği onu devletin kara listesine soktu diye düşünüyorum. Özel olarak da otoriteye itiraz etmesi ve bu otorite olarak kastettiği, ...kişinin Mustafa Kemal olması... ...onun kara listeye girmesine yol açtı. Bu yüzden onun bilincinde olarak... ...anı kitaplarını sanıyorum... ...kendi kendine sansürleyip... ...Türkçe daha yumuşatarak... ...yayınlattı. Hı hı. Ama halde edip sonuç olarak... E, ...İnö'nün tarafından çağrıldığı... ...günden itibaren... ...bence kara listeden çıkmış bir insandır. Yani 1940 yılında... ...Türkiye yeniden döndüğünde... ona Üniversitenin en önemli bölümlerinden biri İngiliz filolojisi kurulsun evet. diye teslim edildiğine göre o kara liste biraz e, entipüften bir karalisteymiş demek ki. Geçici bir isteymiş. E, bir de şu var yani devletin karalistesinde listesinde olmakla birlikte Halde Edib'in dönüşü büyük bir coşkuyla karşılanmış. Çünkü zaten topu topu 14 yıl şimdi düşünelim yani 14 yıl bir... Tarih içinde kısa bir dönem. Belki bir kısım roman e, okurları onu unuttu. Belki bir kısım e, siyasiler unuttu. Konu komşu unuttu ama... ...halde edip çok canlı bir figür. Yani Sultanahmet Meydanı'nda... ...yüz küsur bin kişiye... ...gönüllü bir şekilde yemin ettiren... ...ve milletler dostumuz... ...hükümetler düşmanımızdır diyecek kadar... ...eğri bir, birbirinden çok güzel ayırt eden bir kadın... Bence gönüllerden silinmemişti. Sanıyorum bu karaliste yavaşça sümen altı edildi. Ama halde edip huzursuz bir kadın yani onunla birlikte yola devam etmek için gerçekten demokrat olmak gerekiyordu. Yani Demokrat Parti'ye girişi orada varoluşunu getiremedi. Çünkü 3. E, yılın sonunda onlarla da kavga edip ben kendi yoluma devam ediyorum seçimlerden bir daha. Seçime katılmayacağım diyebilen herhalde tek parlamenterimiz gibi evet. haldeydim. Kaldı ki filolojiyi kurmakla görevlendirilmek bu anlamda öyle sanıyorum ki yeterli bir iade itibarda sayılmaz yaşadıkları göz önüne alındığında. Katılıyorum. Haldeydim. Evet biraz daha fazlası yani evet, evet. Son dakikalardayız. Bir iki cümlede Ermeni tehciriyle ilgili sormak Aa, evet. istiyorum. Neler yapmış haldeydin? Ya, Vallahi. E, vallahi bu konuda ben ona çok saygı duydum çünkü e, 1909 yılında e, ilk özür dileme e, metnini yazıyor hem de önemli bir gazeteye Tanin'e yazıyor çünkü 1909'daki Adana katliamı nedeniyle ne kadar mahcup olduğunu bütün okurlarıyla paylaşıyor hı hı. 1915'te Türk Hoca'nda 700 kişiye Kırım ve Tehcir'in e, insanlığa sığmayacak bir şey olduğunu anlatıyor ondan sonra Belli bir dışlanmaya ve kapının önünde polis bekleme durumuna düşüyor ve Suriye'ye gidiyor. Cemal Paşa'nın yanına bir miktar sığınıyor oraya. Ama ondan sonraki yazılarında da bakıyoruz. Yine Ermeni tehcirinin affedilmez bir şey olduğunu söylemekte ısrar ediyor. Bu noktada bir küçük belki de önemli bir şey var küçük değil. Yalnız kendisi diyor ki ben daha sonra fark anladım ki Ermeniler de Türkleri çok sayıda öldürmüştür. Bu mukatele politikasına kapı açan bir şey yapmış. O noktada ben onun görüşlerini benimsemiyorum. Ama bunun Türkiye'deki politikayı desteklediğini ve ona zemin teşkil etmediğini, etmediğini görüyorum. Çünkü halde edip o kadar önemsemeyen e, bir döneminde yapıyor ki bunu. Bu devlet metinlerinde yer almıyor yani. Bu benim hı hı. kendi keşfim. Ama şeyden hiçbir zaman vazgeçmiyor. Yani bu toprakların vatandaşları olan Ermenilere yapılan kara bir leke olarak yüzümüzde kalacaktır. Bunun... ...çaresi bulunmalıdır. Görüşünden asla vazgeçmemiş. Peki Nutku hangi yönleriyle eleştiriyordu? Ee, Nutku... ...1928 yılında yurt dışında... E, ...önce... ...yabancı basından takip ediyor... ...ve e, orada... ...kendisinden bir mektubuna yer verilmiş olmasından... ...ve... ...Mustafa Kemal'in onu mandacı olarak... ...anmasından rahatsız oluyor. Biz... E, ...hep birlikte... ...Bilson... ...Prensipleri Derneği'nin hı hı. ilkelerinin doğru olduğunu düşünüyorduk. Buna da Mustafa Kemal Paşa karşı çıkmamıştı şeklinde. İngiliz The Times gazetesine gayet açık bir mektup yazıyor. Ayrıca orada tuttukta muhalifler için kullanılan ağır sıfatlar var. Sanıyorum bu sıfatların da biraz e, intikamını anılarında alıyor. O da Mustafa Kemal için Türkçe'ye çevirmemiş anılarında oldukça ağır ve haşin sıfatlar kullanıyor. Evet. Son dakikalar içindeyiz İpek Hanım. Son olarak da şunu dinleyelim sizden. Özetle dünyadan ve Türkiye'den hangi kalemlerle dostluklar kurmuş haldeydik ve bunlar nasıl dostluklarmış? Beni en çok etkileyen dostluğu e, Toynbee, Bertrand Russell ama bir de Raymond Swing var. Siz acaba Raymond Swing'i e, biliyor musunuz? E, İkinci Dünya Savaşı'nda çok ünlü bir radyocu ve İkinci Dünya Savaşı'nda BBC'nin sesi olarak tanınan bir Amerikalı radyocu. E, feminist olduğu için karısının soyadını alan bir radyocu bu Raymond Sping ve sanıyorum haldeydi Edip'i aşık. <gülüyor> <gülüyor> İki tane mektubu var e, arşivinde. O küçük küçük o mektuplardan kitapta minik alıntılar var ve aşağı yukarı Yaşıt'ı sanıyorum. Ama çok ünlü artık hatırlamadığımız bir radyocu ama döneminin en ünlü e, isimlerinden biriymiş. Bana hatırlattığınız için de çok teşekkür ederim. Evet, ayrıca misafirimiz olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir söyleşiydi benim için. Benim için de öyle oldu. Açık Radyo dinleyicilerine, sevgilerimizle. Sağ olun. 94.9 Açık Radyo ve Açık Radyo yapmış olduğumuz canlı yayında saat 19:32 19 ve Halde Edip biyografisine sığmayan kadını gazeteci yazar İpek Çalışlar'la konuştuk. Kitap Everest yayınlarından geçen ay çıktı. Pek çok kitap evinden ulaşabilirsiniz.